Elhamdülillahi lezi hedana lehada ve ma kunnal nehtedile leulah ve nehedana Allah ve ma teufi qiyyüat samii illa billahi lekad jait resulü rabbina bilhaq sallu ala resuluna muhammed allahum sallu ala tabi kulubuna muhammed allahum sallu ala sallu ala şefi i zun bina muhammed allahum sallu ala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 ramazan Şerif'ten evvelki son sohbetimizdir. İnşallah ramazan Şerif'te ne yapacağımıza da karar verelim. Sizin e, talebinize göre hareket edelim. İnşallah. Evvela biz 52. farzda mı kaldık? 51'i yaptık. 51'i yaptık biliyorum. Evet 52'de kaldık. Şimdi onlara onlar zaten kebair günahlarla da ilgili olduğu için herhalde bu gece bu gece ee, bitebilir onlar. Yani 52, 53, 54 e, zaten büyük günahlar faslında gelecek. Bir de evvelce ondan sohbetini yapmıştım. CD'leri de vardı evvelce. Bu itibarla o 3 tane farzı nasip olsa bitirirsek 54 farz dersini bitirmiş olalım. İnşallah, İnşallah Ramazan şerifte Ramazan dersleri yaparız. Bayram şeriften sonra işte Büyük Günahlar serisine başlamak icap eder. O da bir yetmiş kadar bir derstir. İnşallah. Öyle yapalım. Ee, şimdi Ramazan-ı Şerif'teki cumalar çok faziletli olduğundan Cumanın gecesi de Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Fazlül Cuma'ti fi Ramazan Ramazan ayındaki bir cuma nın fazileti kefazlı Ramazan ala şuhur Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Yani Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstün onu bilelim. Fazlu Ramazan şuhur kefazül Kur'an kelam. Evet, Ramazan ayı diğer aylardan ne kadar üstün Kur'an-ı Kerim diğer kelamlardan ne kadar üstünse o kadar üstün. E, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı nerede? diğer sözler bizim kelamlarımız nerede? Hiç kıyas edilemeyecek derecede. Hal böyleyken, Kur'an-ı Kerim diğer sözlerden ne kadar üstünse Ramazan'ın Cuma'sı da diğer Cuma'lardan o kadar üstün. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'te bir de burada şey münasebeti var biliyorsunuz. İda selimetil Cuma selimetil eyyâm Cuma günü salim olursa yani günahsız ve ibadetle ve huzurla ve zikirle ve sohbetle Geçerse e, Selimet-ül eyyam Haftanın diğer günleri de Selamette kalır. Yani günahtan Haramdan uzak olmak nasip olur. İmam Rabbani Hazretleri bunu tabi <gülüyor> Kalp huzuru Manevi selamete de Hamlediyor. Yani insan Cuma günü tarikat dersini Güzel yapsa, işte efendim ibadetlerine güzel hazırlansa Kalbi masivadan, dağınıklıklardan Geçerse e, farklılıklardan toparlasa, mevlayet toplasa, tanık alakaları terk etse, yani haftanın diğer günleri de ona tabi olur. Manas'ta veriyor. Tabi zahiri tarafı da var, batırı tarafı da var. Ve idâ selmeşe ramadan, selimet-i selet Ramazan ayı selamette geçerse, ibadetle, huzurla, feizle haramlardan kurtulmak üzere, geçerse bütün sene selamet olur. Şimdi o zaman, Ramazan'la Cuma'nın bir münasebeti daha çıkıyor, o da nedir? Ramazan-ı Şerif haftanın günlerinin ayarıdır, mühekidir. Ramazan-ı Şerif, Cuma haftanın günlerinin ayarıdır, Ramazan-ı Şerif bütün ayların ayarıdır. Hal böyle olunca Ramazan'daki Cuma'ları dikkatli geçirirsek, Cuma gecesini huzur üzere ibadetle ve sohbetle. Cuma günü zaten oruç, Ramazan'da her gün oruç, e bir de Cuma namazına gidiyorsun falan, beş vakit namazına kılıyorsun sahir zamanlar kılmayanlar bile ramazan diye kılıyor bir de ramazanda da cuma günü diye kılmalı falan mesela bu böyle olduğu zaman ne yapar genel anlamda ee cumayı toparladın mı haftayı toparlıyorsun haftayı toparladın mı haftayı toparladın mı dört hafta yani ramazan ayı toparlıyorsun ama ramazan ayını toparladın mı seneyi toparlıyorsun böyle ince bir hesap olduğunu belirtirim Hakikaten bakarsın Cuma günü huzursuz, feyizsiz geçen adam, ibadetsiz, haftanın diğer günleri daha beter olur. Ve Ramazan ayında kalbini huzurun toplayamayan, yani zaten mübarek ay oruçlu olmak münasebetiyle şehvet kesiliyor, haramlar... Ya şehvet azalıyor diyelim, hepten kesilmez ama şehvet azalıyor. Şimdi bu da tam mevsim, iftar dokuzda yani. Adamın anasını ağlatır Allah'ın izniyle, <gülüyor> ağlasın yani anan da ağlasın baban da ağlasın Allah için ağlayalım yani ne var Allah için ağlamanın faziletleri de çoktur yani e, efendim, kötü bir şey değil yeter ki beladan kazadan ağlamasın da oruçtan ağlasın Allah için ağlasın yani yani nefsin anası ağlasın demek istiyorum ha e şimdi nef nefisle mücadelede açlık çok büyük bir sebeptir e şimdi böyle olduğu zaman günaha meyil çok azalıyor e günaha meyil azalıyor Kur'an-ı Kerim mukabeleler falan Tabi çok faziletli amelleri var Ramazan deyip geçmeyin yani. Mübarek ay önümüzdedir biz ona yani çok heves edelim yani. Heves edelim inşallah nasip olsun kavuşalım. Amin. Ondan sonra cumaları da uyanık olalım ki bu cuma işini bırakmayalım, sohbetleri bırakmayalım. Maalesef Ramazanda tabi iftarlara çok gidiliyor. İftara da uzağa gidiyor falan sohbeti yetişemiyor falan ama yani şimdi e, haftanın altı e, günü var evin misafir çağırıyorsun veya sen misafirlere gidiyorsun haftanın altı günü var yani şimdi bu kadar yoğunluğa ne gerek var bir mübarek perşembeyi cumaya bağlayan şu gece bunun fazileti bitmez yani Ramazandaki de öbürlerinden kat kat 70 kat iftar dört e, tane gece bu yani bir ayda dört tane Cuma olur değil mi şimdi? yani en fazla bazı beş oluyor ilk gecede perşembeden girerse falan ama bilmiyorum bu seneki durum nasıldır <gülüyor> he he o zaman dört oluyor zaten perşembeden direkt girmese dört dörde düşer dört tane mübarek cuma gecemiz var ondan sonra cuma sabahımız var cuma namazımız var bunu bir ilim ve sohbet üzere geçirmemiz bizim karımızadır bizim karımızadır e, onun için diyorum ki e, hatimlen teravih kıldırayım falan, ona da niyet ettim ama tabii çok dağınıklık oldu, çıktım çıkalı düzenim de yok, e, biraz zor olabilir diye ona şey demiyorum, e, gözüm kesmedi yani. E, çünkü neden? E, siz de gelmiyorsunuz zaten. Hatimlen yaptık biz burada kaç defa, yarıya kadar geldi, müezzinliğe kadar geldi, hatimlen oldu mu gelmiyorsunuz sizi biliyorum yani. Çok da müşterisi var da bu işin meraklısı da yani. Öyle de bir şey yok. Ee, keşke olsa. İnşallah onda bir daha seni hani Allah kuvvet verirse şu mahkeme işleri de tam bir biter, karar marar çıkar şu sıkıntılardan. Bugün yine 3 saat 4 saat bekledik oralarda, şeylerde. Yani psikolojikman sıkıntı yani sorun ama e, müsbet müspet geçiyor tabii ki çünkü ifade geldi. E, ifade e, tabii ki lehte geliyor. Çünkü ben tanımadığım etmediğim işler. İnsanlarda yalan söyleyecek halleri yok. Burada zorlanmış durumda oldukları için bazı şeyleri olmuş. Şimdi oradan mahkeme tabii. Orada da mahkeme oldular. Oradaki mahkemenin direkt mahkeme kararı geliyor tabii. E, böyle bir şey vakı olmadığını, bizimle ilgili bir görüşme falan, hiçbir alakası olmadığını falan. E tabii ki gazetelere, haberlere de yansımış daha dünden beri yansımış yani bu ifade, rahatlatıcı ifade falan. Ya biz zaten vicdanen rahatsız yani. Biz kimseyle bir ne zulmümüz var, ne zinamız var, ne fücurumuz var, ne haramımız var. Ne... Yani böyle bir şeyler olması mümkün değil. Hürriyeti, tehdit saldırı maldır. Yani bunlar zaten konuşulması bile, yani araba acemi duyduğu zaman adam bir de tavana vuruyor kafasına. Allah Allah falan. İlgisiz, alakasız bir durumlar oldu tabii. E, o uzuyor da tabii dolayısıyla da uzuyor. Şimdi bir ifade daha bekleniyor. Attı üç buçuk ay şimdi. 8 Ekim'e kadar attı mesela Oradan o ifade gelir mi? Nasıl gelir? İşte e, bu, bu nasıl doğru geldiyse o da inşallah doğru gelir yani Tabii ki gaybı bilmiyoruz önümüzde ne olacak biz de her tarafla irtibatlı değiliz Olacağına bıraktık Allah'ın kaderine her şey Ama Rabbim Hayır takdir etsin, mübarek efendi hazretleri yani ben orada Saatin 10'unda 10.30'a doğru bekliyorum garajda orada araba sinemiyoruz, efen arıyorum. Yani o kadar alakalı yani o kadar himmet var mı yani, böyle her şeyin takibinde mübarek böyle. Dua ediyor, himmet ediyor, şey ediyor. Evliyaullah olmasa bizi mahvederler. Allah'ın dostları olmasa arkamızda, bizim arkamızda ağa paşa yok. Bizim arkamızda bürokrasi bilmem ne yok. Bizim arkamızda zengin holdingler yok. Bizim arkamızda efendi hazretleri var. Ve o olduğumu hepsinden üstün. Bize deseler bütün dünya seni tutsun mu, yoksa efendi seni tutsun? Vallahi efendi beni tutsun, kimse tutmasın beni. Ben ile devam ediyorum hayatıma. Ahiretim de onunla inşallah olsun. Siz de beraber olasınız. Amin. Amin. Onun için evliya Allah'ın himmetleriyle işte bir fitne daha, bir ateş daha sönüyor inşallah. İnşallah diyelim. E, dua edelim, dualarınızı ihmal etmeyin. Sizin de dualarınız bereketiyle tabi bu işler yoluna giriyor ve böylece e, inşallah seneye kadar yani bir dahisi de Ramazan'a kadar da sürmez inşallah. Belli de olmaz. Belli de olmaz yani çünkü biraz bazı şeyler değişiyor. Ama gidişat ona göredir. Biz de bir rahat bir düzen kurarız. Bakalım seneye Ramazan'da yani Allah'ın izniyle bir teravih hatimle kıldırmak istiyorum. Bu sene hala işler toparlanmış değil. Yeni yeni düzen kitaplara başlayamadık. Her şey yarım yamalak oldu. Ama şunu diyorum, şunu demek istiyorum. Cumaları her cuma yapalım. Ya Madem hatimle teravih yapmıyorsunuz, yani hatimle teravih yapmayacağız. Şimdi bu önümüzdeki hafta yok. 15 sonra Ramazan'ın ikisine mi ne geliyor? Ramazan Şerif'in e ilk gecesi ne zaman? Salı. Salının akşamı yani 9'un mu? 9 oruçsa 8'i 9'a bağlayan. 8'i? Ha bak nasıl Ramazan oldum biliyorsunuz. Öbür geceleri soruyorum hiç. Takvime bakıyorsunuz onda yanlış bakıyorsunuz oradan. Şimdi Ramazan oruçta zaman başlayacak. Herkes hesabını yapmaya başladı tabii ki. Yani 8 ne günü? Pazartesi, salıya bağlayan gece. Teravih var. Teravih var tamam. Yani biz burada ilk cuma gecesi. Zaten 15 sıra oluyor yani. Bir şey bozulmuyor. Ama ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te devam edelim. Yani her cuma gecemizi ben teravi ben kıldıracağım. Hatimlen değil canım. Hatimlen bir gecede hatim olur mu ya? Allah adamın sinirini bozmayın sonra. Sabah çıkamazsınız buradan. Bir gecede tera hatim olmaz ya. bizim cuma mıyız? Mübarek adamdır. 2 2 cüz okudu mu belimiz şey oluyor. Ee, yani normal size teravih kıldıracağız. Normal imamlar gibi, 20-25 dakikada kıldırıyorum ben de ben de öyle çok, yavaş kıldırmıyorum yani. Zikirleri de yaparız, arada da zikirleri var güzel. Bari cuma geceleri sünnet üzere kılarız yani. O aradaki zikirleri de okuruz, diğer camilerde zikirler okunamıyor. Hani dergiye falan yazıyorum ya, her dörtte bir, üç kere tekrarlanıyor, büyük zikirler var. Fakat onu diğer camilerde yapamaz zaten. E, imam seni beklemez ki, sen o zikri kendim okuyayım dersen birekatı kaçırırsın yani. Onun için o zikir mükirleri camilerde kılarken okuyamazsınız. Yani zaten eftal olan nedir? İmamın tekbirinin peşine tekbir almak. Orada şimdi imam tekbir aldıktan sonra sen orada zikir okuyayım dersen olmaz yani. Fazilet kaçar. Onun için biz burada cuma geceleri sünnet üzere kılalım çünkü dört ve bir böyle ara vermek sünnettir arada bir zikir yapmak sünnettir o zikirler kısa kısa zaten ama bir üç, dakika, üç kere tekrar ederiz O yeri göğü dolduran zikirler onlar yeri göğü yedi kat semayı dolduracak adette zikir var o şeyde üç kere tekrar edilen zikirler onları zamanında biz bilmiyorduk yani sonradan bazı kitaplarda buldum onları cuma geceleri inşallah yani biz on beş sonra Yalnız şunu soruyorum şimdi İftarı burada yapan yapsın ama iftardan sonra gelen de olma meselesi var Bundan dolayıdır ki Ne yapmayalım 10 dakika pay verip Hemen bu şekil yapmayalım Anlatabiliyor muyum? Niye bu şekil yapmayalım? Çünkü bunda dalga. Belki adam evinde iftar edecek Bu yakında dolu cemaat var Adam evinde de iftar edip gelebilsin yani Bundan dolayı. Ama ben burada iftar edeceğim İftarlığını getirsin burada etsin ee, akşam namazı bizi bağlayıcı olmasın. Akşam namazında özgür olalım. Şimdi sohbeti şöyle yapalım. Yani Ramazan yorgunluk oruçtan çıkıyorsunuz, bu kadar bir buçuk saatlik sohbetler olmaz. Peşine de teravih var çünkü bunları mütedid hareket edelim. Bir de haftada bir yapacağımız için ne yapalım biliyor musunuz? Ee, yatsı ezanına 45 dakika kala sohbet başlıyor. İstersen Fizan'dan gel, istersen Tayyin mekan olursun İmraniyeden gel. İstersen burada ye, beni alakadar etmez. Evliyi açsan da uçarsın gelirsin, beni alakadar etmez. Ha. Ama yollar boş oluyor biliyorsunuz. İftardan sonra yollar, İstanbul'un yolları boş oluyor. İnsan evinde bile 15-20 dakika iftar etse, akşamı kılsa bile sohbete buraya yetişir. Çünkü 45 dakika dediğin zaman saat kaç oluyor biliyor musun? E, 9'a 10 kala falan yani şu anda iftarlar olsa bile e, bizim sohbete başlamamız 9.30'dan aşağı değil. Yani 10'a 20 kala. Ona 20 kala gibi başlayacağız. Yani önceden anlatıyorum. Ona 20 kala gibi başlayacağız ki İstiyen evinde eder, yakın yolda eder çünkü trafik boşalıyor o saatte. Oradan hemen 10 dakikada herkes gelebilir sohbete. Sohbette güzel yapalım. Ramazan'ın faziletlerinden konuşalım çünkü haftada bir de olunca onu yayarız yani kurtarır o zaman. 15'te bir yapıyorduk ya haftada bir olunca ne olur? Zaten bir buçuk saate gelir ikisi olduğu için. Ondan sonra da teravide kılalım sünnet veçi üzere. Serabimizle aramız arasındaki zikirlerimizi yaparak inşallah ben kıldırayım. Ondan sonra efendim burası da yete, yete, üst katta açılır zaten inşallahü Rahman. Böylece anlaşıyor muyuz? İnşallah. He? İnşallah. Sözünden dönen ne olsun? İnşallah. He? Hayırla ıslah olsun. Amin. Amin. Kapı işte. He? Kapı akşam namazından evvel açılır. Aynı şimdiki geliyorsunuz ya, akşama yarım saat, bir saat kalır açılır bura. İsteyen iftarlığını alsın gelsin bir gariban gelir ona da iftar verir. Sevap sevaptır, fa fakir gelir şu gelir. Zaten bedava iftar var desek Cemaatten yer kalmaz da. <gülüyor> Mübarek belediyenin çadırına dönen o zaman da o, zaman o kadar da şey yapamayız. Çünkü bu sefer hakiki cemaat sohbete gelen kapıda kalır. E bize bir şimdi ilim lazım, çadır her yerde var. Şimdi biz burada çadır kuracak halimiz yok. Bu şekil hareket edelim, inşallah. E işte siz yani 45 dakika kalana kadar gelirsin. Ondan sonra gelemez miyim? Ya niye gelemiyorsun, teravih var. Gel, yarım saat kala gel, 20 dakika kaç ayet hadisi duyarsan o kadar kar yani. Bir ayet o kadar kar yani. Teraviye yetiş, fark etmez. Bizim buradaki durumumuz böyle. Olsun inşallah. Bunu e, beyan ettikten sonra, efendim, Şimdi 52. farz kısa kısa farzları bitirelim çünkü bunlar büyük günahlar e, serisinde de gelecek konular detaya orada gireriz, zaten de özel sohbetlerim de evvelce var bu hususlarda ben bunlarda kayıt kalsın istiyorum ümmete eser bırakalım istiyorum ya bunlar hakkında genel geniş kayıtlar var neymiş 52. farz zina etmemek. Biliyorsunuz benim zina ile ilgili bir tarab ya da yaptığım eski bir sohbet var detaylıdır. Ondan sonra zinaya yaklaşmayın diye o sohbet kitaplaştırılmıştır. Zinaya yaklaşmayın o var. Dükkan açıldı inşallah burada. Ee, yukarıda var o kitapların çeşitleri hani Çarşambaya gidemeyiz dükkan diyorsanız burada. Dükkandan e, zinaya yaklaşmayın da var efendim e, basıldığı hepsi tam birkaç kitaplar basılmadı ama inşallah onlarda tamamlanır bu hafta. Efendim, zinaya yaklaşmama konusu, zinayı terk etme konusu hem e, sohbet, bir buçuk saatlik uzun bir sohbeti ve hem de kitabı olduğu için hani o bakımdan bu konu ilk konuşulmuyor ve bir eser bırakmak bakımından da eseri vardır, bırakılmıştır arkaya. Bundan dolayıdır ki kısa geçeceğim. E, bu hususta tabi Salahi Hazretleri mübarek zat bu kitapta, bu 54 dört farz kitabıdır. Bunlar hep bizim kitaplarımız bu şekilde aynı renk oldu. İyi oldu mu? İyi, iyi, iyi. He? He, aynı renk oldu. Bu logo nedir biliyor musunuz? He? Burada Ahmet Mahmud ünlü şey yazıyordu bu Arapça turada. Hafize Allah, Allah korusun diye. Bunu 17 sene evvel yazmıştı bir hattat. O zamandan belliymiş, korunmaya ihtiyacım oldu. Allah Hafize... <gülüyor> korumak geldi burada. Burada Cübbeli Hoca şeyi var. Bunun orijinali bende tabii büyük bir levhadır bu. Bu Cübbeli Hoca yazıyor burada Arapça yine, şurası. O, bu şeydir. Şimdi bu efendim, Cübbeli Ahmet Önce yayıncılık da kurulmuş resmi bir şeydir bu da var ondan sonra üstünde de İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesi var çizimle bu İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin orijinal şeyinden el çizimidir yani o mübarek başımızın tacı, kubbesi başımızın üstünde ondan bir özel münasebet olabilir burada yani tabi ki bazı zuhuratlar var bazı rüyalar var, bazı hapis meselelerinden münasebetler var bazı efendim reddiyeler hususunda, e, bazı müşterek noktalar var, Allah bizi onun tozu etsin, ayağının toprağı etsin. Ama ona karşı bir hususi bir şeyimiz var. Onun için onun türbesi mübarek başımızın üstünde. O da bereket olsun bize inşallah. E, bu logonun böyle bir manası var. Kısaca ilk anlatabiliyorum şu anda vakit, bundan evvel vakit olmadı. Ee, bu da hayırlı mübarek, bu şekilde bir logodur. Ee, sıralar tertip edildi hepsi. Her 24 saatte her mümin için tatbiki zorunlu olan 54 farz şerhi. Kitaplarda bazı tasitler yapıldı, bazı ilaveler var, ziyadeler var, yanlışların düzeltimi var. Onlarla da ayrıyetten uğraştık işte. Kaç aydır şey edemedik, basamadık. Patküt basılmıyor yani. Hem resmiyetlerin bitmesi gerekti, hem içinde ıslahat olması gerekti. Çünkü bütün kapakları karıştırmışlar. Hepsini değiştirmişler. İçi başka, dışı başka böyle bir yanlışlıkla çok rastladım zaten. Bunlar güzeldi Bu 54 Fars Şerhi de e efendim siz, yukarıda o yeni açılan dükkan bizim şu derneğin yanında. Derneğin yanında. Bu zaten şimdi bu. Bu logoyu ve bu renk, bu logo olmadıktan sonra bizim değil. Bizim ayrıcı özelliğimiz de belirlendi. Bunun dışındakiler haksız, hukuksuz gaz, zulüm ve çalıntı hükmündedir. Çünkü haklar verilmemiştir. Haklar tamamen verilmediğinden manen tabii ki sahipleri mesuldür. Ama alanları da uyarıyoruz yani. Şu anda bizim bu logolu olmayan, bu renk olmayan diğer kitaplardan, hani bu zamana kadar bu kadar bir şey demedik ama çünkü yoktu diye. Şimdi bunlar da çıktıktan sonra hala ucuzdur, mucuzdur falan diye bir kafa zihniyet olursa şimdi burada e, hak ve hukuk devreye girer çünkü birisi bir malı çaldıysa sen çalıntı olduğunu biliyorsan alamazsın şimdi bu zamana kadar bilmiyorsun ama bak sana söylüyorum da hak var hukuk var helal edilmiyor bu haklar yani çünkü çok büyük bir, bir haksızlığa uğratıldım ben sen aylardır uğraşıyorum bir de bana haksızlık ettiler bir de beni mahkemeye veriyorlar bir de haksızlık eden mahkemeye veriyor bir de onlarla uğraşıyorum şimdi yani böyle bir hak hukuk var onun için e, ben size Allah rızası için söylüyorum burada çok emek var bundan sonra da yeni kitapların hazırlanması için, bu enkazın da kalkması için artık 3 lira 5 lira hesabı da yapılmamalı, yani romanlar, ehl sünnet dışı adamların, zındıkların kitapları 40-50 lira, hem de birinci hamur değil, kaçıncı hamur, adamların kitapları 40-50 lira ve o kitabı almak, yani cehenneme bilet almak gibi bir şey din adına da alsan seni zehirler yani Mezheb lazım değil diyor, şu lazım de diyor, meal yazmış, meali alsan helak olursun yani. Kur'an'ı tarif etmiş adam. Böyle kitaplar 50 lira ya. ya, burada 10 lira, 15 lira, 20 lira hesap edilmemesi lazım. Çünkü bu el-i hizmetinin kaliteli yürümesi lazım. Yani iyi baskı yapılması lazım ki ben daha da bu işin ilerleme düzenini daha da, bu ilk deneyimdir kalitenin daha da artması lazım. Kaliteden ödün veremeyiz yani. Çünkü burada çok faziletli ilimler var. Bunlar böyle rastgele olmaması lazım. Bundan sonra ilgileneceğiz inşallah. Bu 54 farz şerhi bugün konuları bitiririz. Bu kitapta böylece bunun dersi bitmiş olur. Belki 54 dersten fazla olmuştur ama bu kitap 54 farz şerhi çok önemli bir eserdir. Abdullah Salahi Efendi Hazretlerinin Osmanlıca bir eseridir. Ben bunu Türkçe'ye sizin anlayacağınız ile parantezler koyarak şer etmiştim. Bu kitabı da böylece ders olarak bugün bitiriyoruz. Bu kitap bu. Yani risale sayısında da 28. risale. Burada sayıları var. Artık bu sayılar düzgün. Bu sayıları da karıştırmışlar. Bir görsen, bana ait olmayan kitaba risale demişler. Bana ait olan kitap sayılar, her şey berbat. Şimdi bunlar tam sayı. Bu 28. risaledir. E bu Efendim Risale'nin dersi bugün bitmiştir ama hayatımızda tatbiki bitmemiştir. Bizim gözümüzün önünde, elimizin altında devamlı bulunması gereken, çocuk çocuğumuza öğretmemiz gereken, gelinimize damadımıza sorgu-sual yapmamız gereken bir 54 farz bu yani. Bu 54 sünnet değil, müstahap değil bu. 54 farz yani farz zorunlu yani. Ahirette mesul olacağız yani. Cennete girilmez bunlarsız yani. Bu 54 dört. Bu kitabın önemi bu konuları tek tek hazmetmek, bilmek. Tabii ki şu değil. Yani e, bilmem İGS, TYT, BGS, bilmem sınavı değil bu yani. Hani 54 30'uncusu neydi falan. Tak bir soru soruyor falan. Bilene bir madalya, bilemeyen yuh olsun falan böyle bir şeyler yok bizde. Yani bu 54 farz, iman şartındaki gibi âmentübillâhi, meleği ezberlenmesi, sırasının ezberlenmesi gerekmiyor. Anlatabildim mi? Sırasının ezberi şart değil ama o adamın kafası, zekası çok çalışıyor şarkıcıların adını ezberleyecek bunu ezberlesin o ayrı dava Ayrı dava mı? hani bunu sen 20. ne bakayım de bakayım diyemedi, vay anasını senin nikahında sakat be falan herife dalmayın yani bu 54 farzdır, bunu bilmek ilimdir amelde tatbik diyen ibarettir, ihlas da Allah için yapmak demektir yoksa bundaki sıra ne değil ayette, hadiste gelen bir sıra Hasan-ı Basra Hazretlerimizin tertibidir ama o ayet hadisten çıkartmış zaten yoksa farz diyemez kendi kafasında farzlığı kesindir e şimdi namaz e, zikir farz ama onun kısımları var ben zaten bu dersleri niye yaptım izah gerektiği için yaptım bu konuyu ama mesele nedir bunda tertip ve sıra şartı yoktur burada mühim olan bunları bilmektir ve okumaktır yani bu farzları hayatında uygulamaktır Rabbim müyesser eylesin. Kolay eylesin. Evet. Şimdi zina yapmamak neymiş? Farz nereden geliyor bu? E şimdi zina yapmak haramsa haramı bırakmak nedir? Vardır oradan geliyor. Bu mübarek bu tertipte mesela bunu elli ikinciye getirmiş. Yani sıraya bakarsan şimdi bu sırada bunun önemi elli ikinci derecede manasına gelmez yani bu bir tertiptir. Bu husus Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah ve la yeznun Ben şimdi Abdullah Salih Efendi'nin yazdığı kadarını alıyorum şu anda çünkü zina hakkında konuşmaya kalktığınız zaman 2-3 saatlik sohbet yapılabilir. Ben şimdi kitaptaki dersi bitirmek için yapıyorum. Estağfirullah ve la yeznun Benim dostlarım zina yapmazlar, met ettiğim kullar zina yapmazlar. Zina nedir? Nikahsız ilişkidir. Kadın Bir kadının bir erkekle Nikah akdi bulunmaksızın, e nikah akdi nasıl olur? Ha onun hakkında kitap yazdık, değil mi? Nişan ve nikah ahkamı hemen hemen 300 sayfadan fazla. Yani nikah dediğin de öyle rastgele bir şey değildir. Allah'ın razı, veren razı şeklinde nikah da olmaz. Onun da şahidi var, şuhudu var, mehiri var, şusu var, busu var, hükmü var, vacibi var, sünneti var, müstahapı var, mekruğu var yani nikahsız deyince bir kelime konuşuyoruz ama nikahı da bilmek lazım nasıl nikahsız oluyor yani adam üç dalakla karıyı boşuyor, kendi karısıyla da nikahsız oluyor ama ele güne rezil olmayalım, çoluk çocuk var şimdi boşver diyor nasıl olsa mahkeme boşamamış bizi diye devam ediyor zaten en büyük zina en büyük zina karısını boşayıp da üç talak verdiği halde karıyla devam edenlerin zinasıdır yani en beter zina ve en yaygın zina bir de zaten adam elfazı küfür konuşuyor dinden çıkaracak bir laf nikah gidiyor veya kadın dinden çıkacak bir laf konuşuyor kadının nikah gidiyor böyle durum çok var onun için zinayı da sadece efendim otel odasında şurada burada bilmem sokaktan şuradan buradan ayarlayarak yapılan manasına düşünmeyin bazı aile yuvalarında da zina yapılıyor karı koca zannedenler kendilerini neden nikahı bilmediğinden talağı bilmediğinden yani bundan dolayıdır ki zina geniştir detaylı bir konudur bunu nereden anlayacaksın nikahı anlamadan zinayı anlayamazsın çünkü zinayı ben sana tarif edeceğim yarım satır zina nikahsız ilişkidir bak sana tarif yaptım i̇ki, yarım satırı da bulmadı iki kelime zina nikahsız ilişkidir o zaman mesele nereye geliyor nikah nedire geliyor o zaman nikahı bilmediğin zaman zinayı bilmen mümkün değildir. Biz onun için bu kadar eser yazıyoruz. Ve kasıtlı yazıyoruz ve bunları birbirine paralel yazıyoruz. Bak şimdi talak çıkacak inşallah. Yani evlilik üç çıktı. Şimdi karı koca hakları ve adab-ı zifaf dört olunca o hazırdır hemen hemen. E şimdi boşanmayı yazdık talakla ilgili. E şimdi o çıkacak. E neden sen dört kitap çıkarsan nikahla ilgili de Boşamanın nasıl olduğunu yazmadığın zaman yine bir bacağı eksik kalıyor yani. Boşanma nasıl olur? Ne dersen kadı hanımın senden boş olur. Yani şu laf nedir? Üç kere dedin mi bir sayılır mı? İbn-i görüşü işte Diyanet bileşilik onu fetva veriyor yani. Ama bunlar önemli meseleler. Şimdi bunları hazırlıyoruz. Ya bu kadar işin içindeyiz yani. Ya bu kitaplar sizin eserleriniz yani. Size yön verecek. Çoluğunuz çocuğunuza yön verecek çünkü güven kalmadı onun bunun kitabına herkesin kitabı okunmaz her hocanın sohbeti dinlenmez ya. Yani. bunlar önemlidir bu itibarla sağa sola çok sohbete de gidemiyor neden sağa sola çok sohbete gitmek aşırı yorucu oluyor benim için kitap çalışmaları kalır diye çünkü kitap çok önemli eser bırakmamız gerekiyor dostlarım zina yapmazlar ne yaparlar nikah yaparlar bu o demektir onların zina ile işi olmaz. Ve men ye'fa zalik. Tabii bunun gerisi var. Şirk koşmazlar, adam öldürmezler. Konumuz o değil. Kim zina yaparsa, yal qatama esama kavuşur. Esama kavuşur ne demek? Esamledir. El gayy ve bir ran yesiru fi masadidi lilnar. Kısaca söylüyoruz. Cehennemde iki tane kuyu var. Birisinin adı gaydir. Siz gaya diye telaffuz ediyorsunuz. Birinin adı efamdır. Kur'an-ı Kerim'de iki de geçmektedir. Ee, biri Meryem Suresi'ndedir, biri Furkan Suresi'ndedir. Gay kuyusu namazı terk edenler, zayedenler, edenler, kazaya bırakanlar vesair kısımlarına göre. Fasıklar hakkındadır. Namazı terk eden kesin fasıktır. Kesin fasıktır. Şahitliği falan hiçbir şeysi kabul edilmez. Dünya mahkemelerinde de şerata göre böyledir. Ee, namaza hem de cemaatle devam etmekte aranır. Bir mahkemede bir şahit çağrıldığı zaman onun şahitliğinin de geçerli olması için imamı da çağırırlar. İmama da derler ki bunu beş vakit namazda bu senin mahallende oturuyormuş bunu görüyor musun derler. İslam'a göre böyledir. Yani imam derse ki bunu böyle cumadan cumaya görüyorum falan hiç şahitliği geçerli olmaz. Evet. Her kim zina yaparsa Eslam'a kavuşur. Nedir Eslam? İki kuyudan biridir ki cehennemin üstünde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri böyle yağlar, aka aka bütün yani ne diyeyim sana ya din sizin kitapsızın ne kadar bozuk sapık لَا <gülüyor> حَوْلَ Hele ki zina kadınların tenasül hüzuvlarından akan irinler Hadis-i şerifte geçiyor yani Zina kadınların ferçlerinden akan irinler hep o kuyulara gidiyor yani Zina yapan da o kuyuda yaşatacağım diyor, bırakacağım orada diyor يُضَعْفْ لَوْلْعَذَابِ يَمْ Kıyamet günü azabı kat kat artırılacak ve erlütvihi muhane alçak ve rezil vaziyette ebedi kalacak. Şu i̇şte ebedi kalacak dedi mi dur? Niye? Zina'yı helal sayarsa kafir olur. Kafir olursa ebedi kalır. Zina'yı haram bilerek yaparsa kafir olmaz. Tevbe ederse af olur. Yani Allahla arasındaki şeyi düzeltirse af olmazsa bile cehennemde günahı kadar yanar. Kafir olmadığı için sonunda yine cezasını çekse de çıkar. Ama her zina yapanı da Allah cehenneme atacağına dair özel manada kimse hakkında konuşamazsın. Neden? Çünkü adamın tevbe etme imkanı vardır, tevbeyi de kabul ettirebilir. Bir daha da pişman olur, bir daha da yapmazsa hiç cehenneme de girmeye bilir. Ama Allah Teala ben senin tevbeni kabul etmedim derse de onu cehenneme atabilir. Atsa da imanı kurtardığı için ebedi kalmaz. O zaman bu ebedi kalır meselesi kimi hakkındadır? Cinayı helal sayarak kafir olanlar hakkındadır. Ehli sünnetin görüşü budur. Bu gibi ayetler önemlidir. Tefsiri çok önemlidir. Yoksa büyük günah yapan ebedi kalır der. Ehli sünnet dışı fırkaların sapık görüşlerine kaymış oluruz. Çünkü büyük günah yapan cehennemde ebedi kalmaz. Ancak cehennemde kime ebedi kalır? Kafir olarak ölenler ebedi kalır. O da ayrı bir ders. Bilmiyorum, Büyük Günahlar serisi mi, önce gelelim, onda bir karar veririz. Elfaz-ı küfür bu insanı dinden çıkaracak. meselelerimi daha öne alsak? He? Evet, ama hazırlanmak lazım, onu bakayım kitaplarını, derslerini de biraz inceleyelim yani. En azından tehlikeli olan sözleri özleri bir konu yapalım, birkaç derslerde onu yapmak icap eder. Tabii ki, şimdi adam dinden çıktıktan sonra büyük günah yapsa ne olur, küçük günah yaptı O da yani, zaten adam dümdüz gitmiş efendim. İlla men tâbe ama dur ama Allah Teala da şimdi e, bastı cezayı ama e, ancak tevbe edenler. Bak kapıyı açıyor ya. Az, namazda da aynı yapıyor. İlla men tâbe İkisinin gay kuyusu esem kuyusun. ikisinin peşinde de ancak tevbe eden. Salih amel işleyen, işte salih amel namazı bıraktıysa kaza edecek. Bir daha da kazaya Bırakmayacak, doğru dürüst, tadil erken, abdesti guslülü, uh bayağı iş var tabi. Zinanın tövbesi daha kolay, zina yapmadın mı tamam, <gülüyor> namazın içi bayağı var yani, abdesti guslülü, kazası, sayısı falan e, Tövbe edecek ama nasıl tövbe edecek işte, o nasıl tövbe edecek çok önemli. Böyle zinadan falan bahsedilirken arada eski günlerden, ah kardeşim biz neler gördük falan böyle bir, içini çekerse onu tövbesi reddedilir. Onu hiç hatırlamayacak. Hatırladığı zaman da ağlamaya başlaması gerekiyor. Herkes ağlayamayabilir, ağlayamasa kalbi ağlayacak. Ve çok üzülecek. Yoksa öyle kardeşim biz ne yollar gördük, şimdi beni konuşturma falan ikide bir faziletmiş gibi eski kabadayılıklarını, eski efendim, bar pavyon ayaklarını konuşuyorsa bu adam tövbesi kabul değil kesinlikle. Tövbenin şartları var. Öyle pişman olacak ki aklın ucundan bile geçirmeyecek. Bu tevbe kabulü. Ama bir daha düştü. Hakikaten böyle tevbe etti, biraz, biraz abdesti tuttu, birkaç sene sonra bir daha düştü. Ha, buna da senin tevben artık kabul olmaz. Git cehennemin dibine, o da yok. Yeniden tevbe kapısı açık mı? Açık, can boğaza gelmedikten sonra tevbe kapısı açık. Ama oyuncağı da çevirirsen, öyle bir saatlik, iki saatlik tevbe de olmaz yani. E, o zaman Allah'la dalga geçme şeyine haşa girer diyor. Hadis-i şerifte hem de günaha devam edip hem de tevbe etse o da kel müstehzi bir rabbi Rabbi ile eden gibi olur aşağı. bunlar da ayrı bir konular tevbe hakkında da bir eser yazdım o ise kaç senedir öyle duruyor onu da bir çıkartmak lazım tevbe-i risalesi çünkü tevbenin şartları var yani bu tevbe herkese lazım bir şey fakat şartlarını bilmemek kötü bir şey çünkü tevbe ettim sanarsın kabul olmayabilirsin şartları nedir bunu yazmak lazım yazdık da çoğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada zina زِنَا يُوْرِسْفِ الْفَقْرَ وَيَنْقُسُوا الْعُمُرُ Zina ne yapar? Fakirlik getirir. Yani insanın rızkının bereketini götürür. Zina yapan adamın, kadının rızkında hayır ve bereket olmaz. Evinde, ocağında huzur ve bereket olmaz. Ne kadar kazansa da masrafı da bitmez ve efendim kanaat etmez yani. Fakirlik getirir. İşleri batırır. Holdikleri çökertir. Dünyanın en zengin olsan. Ama tabii adam diyor ki, ya bu kadar zengin var, o biçimde zina diyor. İşleri de tıkırında gidiyor. O zaten zinanın haram olduğuna inanmıyor ki. Ben Müslümandan bahsediyorum. Müslüman yaptığı zaman bunu, haramı helalı yapan adam yaptı zaman, Allah onun cezasını dünyada verir. Niye verir? Uyarmak için. Ahirete bırakmaz. Ama öbürleri tam gaz gidiyor. Zaten freni patlamış yani. Mevla Teala sevdiği kuluna ceza verir, dünyada, ahirette sevmediğine verir. Ama dünyadaki ceza ve belaların ekserisi nedir? Terbiyedir. Onun için senin işin bozulsa, fakirlik olsa bilmem ne, hem zina yapma imkanların azalır, her şey parayla. Hem de kendine bir gelirsin, ne oldu bana ya? Bu kadar işlerim ters gidiyor, işlerin ters gidiyorsa bir haramlar vardır sende. Çünkü sen Müslümansın, Müslümanın cezası peşin gelir. Bu da bir nimettir. Nimettir. Allah bizim belamızı ahirete bırakmasın. Amin. Ve en kuzul umur, ömrü eksiltir. Ömrün bereketini eksiltir. Zina yapanların uzun yaşamaları ihtimali yoktur. Ömrün noksan eder. Bundan dolayıdır ki, hayırlı uzun ömür isteyen, hayırlı bereketli rızık isteyen, zina gibi bir haramdan kesinlikle uzak, Durmalıdır. Ee, burada geçtiği için bu hadis-i şerifi sohbetlerimde okumuştum o eski derslerde ama bu kitabı madem hepsini tercüme gibi yaptım ders, bu hadisi okuyalım tekrar. Nebi aleyhissalatü vesselam buyduyor, ''İyyâküm ve zina feynne sitte hısal'' Bu hadisi de zinaya yaklaşmayın, kitabın arkasına kapağı koydum. Şu hadisin tercümesini. Zinadan sakının çünkü zinada altı haslet var. Yani kötü durum söz konusu. ''Felâzum bir dünya selâzum fi'l âkırâ'' Üçü dünyada başınıza gelecek, üçü ahirette. Allah muhafaza başınıza gelecek sizi demeyeyim de başlarına gelecek olsun. Kaip olsun yani meclisten uzak olsun. فَاَمَّا لَوَات۪ي فِى الدُّنْيَا فَاِنْنِهُ يَذْهَبُوا بِالْبَحَائِۜ Dünyada zina eden adamın behası, güzelliği, nuru, efendim, Müslüman sureti, secde eserini Allah kaybeder. Zina edenlerin suratında mutlaka bir nursuzluk, bir hayırsızlık, bir sevat, bir siyahlık vardır. Ama esmerlik ve zencilik anlamında demiyoruz. Çünkü bembeyaz olur, nursuz olur. Bazıları öyle zenciler var, ömrede falan görüyoruz değil mi? Adamı sipsiyah adam suratından nur çıkıyor. E çünkü adam secdede sabaha kadar. Zina yapan adamın yüzünün güzelliği gider. Ama o manevi bir haldir, o nuru herkes anlamaz ben biraz anlarım mütehassıslığım var o hususta. adamın suratına baktığım zaman yani o secde eseri veya ibadet yüzünde nur var mı yok mu Allah'ın izniyle anlıyorum onu öyle bir şeyim var ee, Allah hepimize beha verse beha yani cemal güzellik efendim izzeti gider itibarı gider itibarı düşük olur itibarı veren Allah'tır sen istediğin kadar paran olsun, makamın olsun, mevkün olsun. İtibarın olmaz. Bak bana bu kadar iftira, bu kadar komplo, bu kadar kumpanya millet suratına tükürmesi lazım. Ama bana Allah itibarı vermiştir. Onu kimse alamaz. Alamaz. Çünkü itibarı Allah verir. Ama öbürü uuu desen ki dünyanın en böyle ak kaşık, sütten çıkmış ak kaşık geçinir, itibarı yoktur. Çünkü neden yoktur? Allah'la arası yoktur. Allahlar arasıyor ve yap daur rızkı keser, geçimi keser, bereketi keser, minesema, gökten Allah'ın sana yazdığı bütün rızıkları keser. Bu zina'daki bela'dır ve yuadcilül kaza belayı çabuklaştırır. başına başka belalar gelir, işte o oran kırılır, buran yarılır, çocuğuna bir şey olur, evine yangın gelir, oranı sel alır falan, belayı çabuklaştırır. Ve müllevatı bile âhiret tekilere gelince fesul hesap ahirette hesabı kötü olur yani muhasebesi zor geçer. Hepimizin ahiretteki hesabımızı incelerlerse hepimiz perişan oluruz. Ama zina yapan adamı incelerler, deşerler, deşerler demek öbür hesapları da karıştırırlar. Onun için hesabı kötü geçer. Biz inşallah kolay bir hesapla muhasebe olmayı ümid ediyoruz. Tabi hep bunun için dua ediyoruz çünkü hesap görülmeyecek bir adam yok ama hesabı kolay olsun ama kötü olursa hesap ne demek biliyor musun? 50.000 bin sene 50.000 bin sene güneşin altında didik didik edilmek demek Birkaç saat şeye dayanamıyoruz ya bir şey de yok ya orada mahkemeye giriyor, çıkıyor. bir sorun da yok yani normal bir ortam yani yani bir sıkıntı bir ay evvel sıkıntısı basıyor bir ay oraya kadar gidiyor ya yani bu hesap işi ahirette ne olacak kardeş? Onun için hesabı kolaylaştırıcı ameli salihler yapmak lazım. Hesabı zorlaştırıcı günahlar yapmamak lazım. İşte zina senin bütün hesabını kapatır ya. Yani. Vensekaturrab Allah Allah huzuruna karşılaştığı zaman tabi bu tevbesiz ölenler ölmeden tevbe etmiş azmetmiş bir daha yapmamış tamam. Tevbe kapısı açıktır bakın tevbe ümidinizi kesmeyin. Şimdi de tam Ramazan geliyor diyor varsa başınızda böyle bir illet bela tam tevbe zamanı mübarek adamı ramazan-ı şerif geliyor o. ne olur yani mübarek insanlar ya. bir tevbe edin ya. varsa içinizde içinizde olabilir çünkü neden yüz binlerce insan dinliyor şimdi sadece burası değil ki uydusu var radyosu var on vilayet açıldı şimdi yedi vilayet daha eklendi lalegül'e bütün on vilayet dinliyor 30-40 milyona ulaşıyor şu an mesela dinlerlerse tabi ulaşıyor <gülüyor> o ayrı bir şey e bak Avustralya'dan diyor kardeş, ben oradan dinliyorum diyor mesela. Bu Lale Gül'ün şeyi, efendim, Hakim Bey de bugün mahkemede bir konu yaptı, o da haberlere geçmiş. O da taksiye bindim diyor, Lalegül Gül açık diyor, seni din, baktım diyor, kapatca kapatma dedim, bakayım ne diyor hoca falan. <gülüyor> Bu lalegülün Gül'ün bayağı reklamı oluyor yani, benim yapmamalı yüzüm yok. Bu taksiciler, minibüsçüler, Allah razı olsun mübarek, çok çok onlar var ya, o ne rastgele şaşırarak biren bile hidayete gele biniyor ya. <gülüyor> Tabi, şaşırarak bilen bile. Bu bizim iş, sohbetler öyledir ya. Bugün kaç kişi yorum yazmış orada baktığım haberlerin altına. Bizim site değil de, ya diyor ben bu adamı diyor gıcık oluyordum diyor ya. Bir kere bir dinleyeyim dedim. Ne diyor bakayım merak ettim diyor. Yedi senedir abone oldum diyor. Kaç tane yorum şimdi gelirken mi Başka site, haber sitelerinin yorumları yani. Benim kendime ait bir şey değil de. Çünkü onlar benim aleyhime olanı da koyuyorlar. Yani her şeyi koyar o bizim radyo değil ki o. Ama ve lakin ekseriyet böyle yani. Ekseriyet şurada rastladım, burada rastladım ama hidayet Allah'tan. Şimdi zina, tevbesi ölen zinakar Allah'ın huzuruna çıktığı zaman Allah'ı kızgın bulur. Allah'ı kızgın bulur. Ne demek biliyor musun? Yani onu sana anlat anlatamam. Adama deseler, adam Allah'ın gazaplı bulmasındansa beni hiç karşılaşmayayım da doğru cehenneme gideyim der yani. Cehenneme gideyim, hiç karşılaşmayayım der. Çünkü Mevla'nın gazabı, Allah'a sığınırız. Gazabından rızasına sığınırız. Azabından rahmetine sığınırız. ve النَّارِ Burada cehennemde ebedilik söylüyor ama bu hadisin diğer şeylerinde, rivayetlerinde وَدُهُولُ النَّارِ geçiyor. Hulütle duhul de hep aynı harfler gerçi de cehenneme girme belası var. Kafir olarak öldüyse ebedi kalma belası var ahirette. Kafir olarak ölmediyse de tevbesiz öldüyse. Tevbesiz öldüyse de bir cehenneme girme tehlikesi büyük oranda. Çünkü tevbesiz öldüyse e, tamam Allah Teala'nın affetme şeyi var. Çünkü kafir ölmediği için isterse bağışlayabilir. O pay yine var ama ama ekseri ayet vadisteki kaidelerde bu tehdit cehenneme girmekle sonuçlanan bir günahtır yani ee, ne lüzumu var 5 sene kal 10 sene kal 50 sene kal cehennemde ya ne gereyim var Allah muhafaza ya rabbel alem Rabbim cümlemizi ölünceye kadar eteğimizi temiz tutmaya muvaffak eylesin amin, amin. şimdi geldik 53. farz neymiş içki içmemek bunun da öyle bir sohbetini yaptım o sohbet de neredeydi iki tellide bir yerdeydi seneler evvel o kasete alındı İçkiyle ilgili iki saat okudum okudum okudum okudum hadislerin bir ders daha var dedim o dersi de hala yapamadım 5-6 seneden fazladır o ee, o hadislerin hala bir kısmı da kaldı yani ama ben cd olarak iyi hatırlıyorum ki o içkiyle ilgili sohbet çok da uzun bayağı He? evet İçki içmemek de farz çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Kul habibim şöyle: İnne ma Rabbi el Rabbi mancak kötülükleri, fuhşi, müstehcen, çirkin, kabih şeyleri haram etti. Faydalı şey niye yasak etsin? Mazda harami namabatdan görünenini görünmeyeni, açık olanını gizli kalanın. Yani bütün zinaada da bu var, her şeyde var. E şimdi umumaneye gitsen, açık olan, metres tutsan, gizli kalan mesela, bunlar hep çara Ondan sonra içki gibi, kumar gibi vel isme bütün günah kötü şeyleri, günaha sokan şeyleri haram et. İçki, ümbül kabahis, pisliklerin anası kafayı bulduğun zaman zaten ananla zina etsen haberin olmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor, sarhoş oldum anasıyla zina etse, haber olmaz buyuruyor. Onun için sarhoşluk, yani hatta bir adamı muhayyer bırakma meselesi var ya adam öldürmek mi, zina mı, içki mi? Adam içkiyi tercih edince öbürü kişi garanti oluyor. Halbuki üçünden birini bari kafasına silah dayadılar. Adamın kafasına silah dayadılar. Hani adam zina diyeyim dese içkiden bin kat hafife gelir. Neden? Zina etti mi orada kalır. Bir tane eilen canını kurtardı diyelim. Öyle kafasına silah dayadılar. Ama içki içerse zaten sarhoş oldu. zaman zina da yaptırırlar, adamı da öldürtürler. Acayip bir şey. Ümmül <gülüyor> Habais, pisliklerin anasıdır içki kumar gibi günahları haram et vel bir bi'ge'l-hak haksız yere saldırı, zulüm, kibir, insanların haklarını el uzatmak, gaz, bunlar hep haram et ve'n tüşri gubillâh mâlemin rezil sultanı? hakkında delil indirmediği putları, keresteleri, şunları, bunları Allah'a ortak koşmanız haramların en başı bak bu ayette bile şirk dördüncü de geliyor yani demek istediğim burada sıra gözetme manası Yok, her zaman için o sıra bu dördüncüdür anlamına sırada gelmez. S tertipte, zikirde öyle gelir, bahiste öyle gelir ama şirk no işin aslına bakarsan ilk haramdır. Yani bu 54 dört farzla öyle dizaynında da şeyi aramayın yani. Bu sona kalmış, bu demek ki en mühim olmayan zannetmeyin. E hakkında delil yok zaten. Allah'ın orta olduğuna haşa delil mi olabilir? وَاَنْ تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşmanızda haram etti yani Allah'a yakışmayacak sıfatlar istat etmek yok Allah baba demek haşa Allah gökte demek haşa efendim e, Allah adına uydurmak helal demek haram demek senin yetkinde değil bilmediğin şeyleri Allah adına çünkü ayet hadis olmayan şeyde sen nasıl Allah adına hüküm verebilirsin bu ad-i kerime bu hususta delildir demin okuduğum sohbetin başında Yâ menû, ey iman etmiş kullar şarap İçki bira dahil saroş edici. Çoğu saroş edenin damlası haramdır. Vel meysuru kumar vel ansabu Tapılmak için dikilmiş putlar Vel ezlamu falokları zarlar marlar Ritsüm pisliktir min ameli şeytan Hepsi şeytan işidir. Bu dersi çok uzun yaptım. İki saat belki bu sohbet var. O CD'leri de inşallah size ulaştıracağız. Başlayacağız yeniden ee, çetme Çünkü insanlar arabalarda şurada burada radyoda istediği saatte istediği şey çalmıyor ki hatta adam arabaya birini almış, tam tavlamış adamı. iki köfte ısmarlayacağım diye. Adamı almış arabaya. Götürüyor bir yere gidiyorlar piknik bilmem ne ayağına. Herif de içkiye müptela. Koyacak içki kasetini da. Mevzuya göre hareket edeceksin. Şimdi adam orada içkiyecen zinaden bir arkadaş falan seni de hatırına gelmiş. Arabada gidiyorsun. Sen de koyuyorsun tasavvuf sohbeti. Ya gitmez ki mübarek. <gülüyor> gitmez ki kuru kuru ya yani. Şimdi adam zaten içki içiyor zinadır şimdi. Rahmutay'ı anlatacağız ya. Siz de akıllı olun ha, siz de bir antikasınız ha. Gidi ben sondan başlarsın, sakal bırak, bir tutam olsun. Ya ne adam içki içiyor daha, zina ediyor be! Sakaldan başlanır mı ya, her şeyin sırası var ya! Haram dururken siz, sen sünnetten bahsediyorsun be adam! Yok ben bu adamı bir kere buldum, bir kere bulmuşken hepsini birden söyleyeyim. E buarsın, E boğarsın çocuğu buldun hemen, yedireyim büyüteyim dersen buarsın. Niye adamı bir kere buldun canım? Telefonunu al, şuyunu al, bu al, ara sıra çayma ikram yaparsan çok bulursun o adamı sen, biraz ikram yap, ne yapalım ya? Bunlar pisliktir, bunlar şeytan işidir, fecdeni bu, emri bilmarıf yapmanızda en çok o cd'ler size yardım eder inşallah, onları yine düzene sokalım. Her şey enkaz, her şey enkaz, ya niye bunları basmıyorsunuz, birisi yardım etti ne kadar para verdi? Hayrına sır cd basın şey. Basmıyorlar. Sana ya diyorum ne basıyorsun? Kazanmıyor. Lan biz kazanmak için mi basacağız bunu? Her şey para mıdır ya? Hizmet edeceğiz bu ümmete. Hizmet senelerce dedim ben bunu. Ama adamlara bir şey verildi tabii telif imza meselesi. Bağlandık, kandık, kendimiz de basamış. Basmadılar bak senelerdir. Adam Rusya'dan şurdan buradan geliyor. Yahu korsan sağdan soldan alıyor topluyor, yahu diyor niye siz bunu basmıyorsunuz? Ben içki hakkındaki sohbeti dinleteceğim matematörü, yok diyor ya. Ya böyle bir şey olur mu İslam'a darbe vurmak ya? Onun için arkadaşlar biz artık işi mecburen ele aldık. Bundan sonraki iş kendi kontrolümüzde. Sohbet basılacak, şu olacak, ne yapalım? Keşke bize lüzum yoktu biz ne uğraşaydık bu basma işleriyle. Ama olmuyor ya, istismar edildi ya. Fecteni bu, siz bu içkiden, kumardan, bu puttan, zardan, faldan bilmem neden. Yani fal okları demek kısmet şeyleri, cahiliyet devrindeki işler yani. Geliyorlar putun önüne, zar atıyorlar. Yola gideyim mi, gitmeyeyim mi, zar ne çıkarsa, put zaten odun konuşamıyor. Orada zar ne çıkarsa put demiş oluyor onu. Böyle bir şey. Leallekum <gülüyor> tuflihun, umulur ki felaha erersiniz. Bunlardan sakınanlar kurtuluşa erebilir, bunlardan sakınmayanlar iflah olmaz. İflah da felahdan gelir yani, kurtuluşa eremez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ''Şaribul gamri kâbidil veteni'' Bu hususta 40-50 hadis okudun o derste de. Şimdi buradaki dersi sade yapıyorum. Bu kitaba bağlı kalıyorum, 54 farzı bitirmek için. ''İçki içen ne gibidir? Puta tapan gibidir.'' içki içen ne gibidir hadis-i şerif sahihî puta tapan gibidir. Çünkü puta tapan gibidir deyince işte kafa gidince puta da tapar. Köpekle de yatar. Köpeği de öper. Ya gitmiş orada i, i tuvalette efendim sarhoş içmiş, etmiş, sarhoş düşmüş oraya. Tuvalette düşmüş. Allah'ta izlazın ne olacak? Gelmiş de köpek onu yalıyor. O da diyor ki zahmet buyurmayınız efendim. <gülüyor> e şimdi köpeklen de yatar, köpeğe de ve ve tazim de bulunur. Şey <gülüyor> değil, yani bu şimdi sapıttı gitti, akıl gitti. Akıl gitti, puta puta tapmak kolay artık, akıl yok. Allah Allah, onun için en başı içkidir ha. Uyuşturucudur. Bu tineriminer mineri, hepsi daha... Bizim akıl zaten yetmiyor, olan aklı artıran bir şey varsa ondan alalım diye bakıyoruz. Adam aksı, eks, aklı eksiltecek şey alıyor. Zaten bu aklın yetmiyor, bir de eksiltirsen sen nere gidersin? Uyanıkken aklın başında değil ya. La teghulul cennetü müdminu'l İçkiye devam eden cennete giremez. İçkiye devam eden tövbe ederse girer. İçkiye devam eden tövbesiz ölen cennete giremez. Şimdi eli sünnete göre yine şerh lazım. Ebedi giremez mi? İmanını kurtardıysa Cehennemde cezasını çeker, sonunda girer. Ama içkiyi helal kabul ederse ebedi giremez. Günah kabul edip değiştiyse, tevbe de etmeden öldüyse yine sonu cennettir. İmanlı ölen cehennemde ebedi kalmaz. Bu çok önemli bir Ehl-i Sünnet kaidesidir. وَلَا مَنْ mı bilmem. Bu ne olacak ya? Bir Müslümanla dalga geçen cennete giremez. Bu dalga geçmek işi var ya, Kaş göz oynatmak, burun kıvırmak, bilmem ne, adamı zevklenmek, taklit yapmak, bir şeyler bir şeyler. Biz oyuna çevirdik bu işleri ya. Kulun hakkı var, hak, niye gıybet zinadan beterdir diyor. Adamın olmadığı yerde konuşuyorsun arkasına ya. Niye el gıybeti öşed dümüne zina diyor, Cık. çok kötü bir şey. Bu dalga geçmek, alay etmek, ya bırakalım arkadaşlar bu şeyi ya. Gidiyoruz ahirete artık ya, millet birbirinden dalga geçerek nereye varacağız ya birbirine hakaret eder. Velham rahim akraba ile ziyaret ve görüşme alakasını bağlarını koparan da cennete giremez. Ama eli sünnete göre bunları yapsa da günah olduğunu kabul ettiği zaman ve imanlı da ölürse cehenneme girse de yansa da sonunda cennete çıkar. Ama ne lüzum var kaşınma? Ne lüzum var kaşınma biraz cehenneme vurmaya? Enes bin Malik'ten rivayetine Hazreti Şerif'te Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Enne şaribel İçki içen adam ölürken çok susuzluk çekecek. Dünyanın derelerini ağzına bağlasan kuruluktan ölecek. Ve yemut atshan. Mahşede mı susuz olarak dirilecek Dili dışarıda köpek gibi. Ve ve nadiva mahşerde elli bin sene vay canıma susuzluğum mahvoldum yandım diye bağıracak elli bin sene bu susuzluk çok zor bir şey der çeken bilir ben şeker hastalığımdan dolayı çok çektim zamanda da bazen öyle olur ki böyle kabuk bağlar yani tabi oruçta o zaman tutmaya çalıştık ettik <gülüyor> kıyamet günü Allah ona bir iyi laf, kelam etmez bir rahmet kelamı etmeyecek Öyle an Onun tarafına bakmaz. Öyle olacak ki onu temizlemez. Yani Allah temizlemezse seni kim temizleyecek ya? Sabunla temizlenemezsin ki. Adamı Allah temizlerse adam ahirette kurtarır Böyle azabını elim. 13'ün çok can yakıcı azap vardır. Allah muhafaza ya Rabbi. İçki oranı zinaya göre bizim namaz kılanlarda falan daha düşüktür. İçki oranı daha düşüktür. Maalesef zina daha fazla gibi görünüyor. Onun için işte tedbir almak lazım. 54. farz yalan yere Allah adına yemin etmemektir. Bu da Büyük Günahlar serisinde zaten gelecek bir uzun bir derstir. Allah Teala nebule ve yahlifûne alelkezibîn münafıklar ne yaparlar? Bile bile yalan yere Allah adına yemin ederler. Bu Allah adına yalan yemin var ya aman ya Rabbi Resulullah buyuru ve sellem, Ebu Hureyre Hazretlerinden gelen rivayet el-yeminü'l-kazimeddu <gülüyor> تُنَفِّقُ ve وَتَمْحَقُ الْبَرَكَةَ Yalan yere yapılan yemin, eşyaya revaç verir ama bereketi giderir. Yani araba satacak, karpuz satacak, ben derim ya bir kıyar için Allah'ın adını kullanır. Vallahi kurtarmıyor abi diyor. Ondan sonra biraz uğraşıyorsun, yarı fiyata vereyim Ulan hani vallahi kurtarmıyor diyeceğim. Şerefsiz diyeceğim şimdi. <gülüyor> Nasıl olsa baş, özel bir adama demiyoruz. Ortaya atarız ya. Yani sen kurtar müdürsün, Ondan sonra gidiyorsun. Allah'ın adını buraya koyma ya. Vallahi deme ya. Vallahi çok büyük bir şey gök yere iner ya. El Yeminü'l Fâcılâdü'de Dâdîyâraba laqar. Yalan yapılan yemin, memleketleri kurutur, ıssız bırakır. Bütün bir Ocak değil, bir yemin İstanbul'u kurutsa o kadar gücü var. Uğursuz bir şey ya. Kainat yaratanın adını sen. Yani sen iki kuruş fazla arabayı satayım, kıyarı satayım diye al vallahi tallay diyorsun ama mevlada diyor bütün bereketini kaldırırım. O paradan bir hayır gösterme. Onun için yeminle malını değerlendirmeye çalışmayın. Çok fena bir iş ya. O da bir de hile çarlık, bir de sahtekarlık, bir de kurbanda ya, kurban satıyor, gitmiş, inen inen gösteriyor beş milyarı. Ondan sonra inek üç liralık, dört liralık inek Diyor vallahi bu inek beş milyarı gördü diyor İnen gözü açık ya görüyor daha inekte <gülüyor> Vallahi diyor bu inek beş milyarı gördü diyor Ya şimdi hem yemin ediyor hem ya da yalancı olmamaya uğraşıyor yani Allah Allah Allah Arabanın içi bozuk motor falan Bazı şeyler var ama kakalayacak onu Ondan sonra arabanın bir tarafına az bir parça ekmek koymuş Böyle yapıyor, bu arabada ekmek var diyor. Vallahi ekmek var diyor böyle. Ha size de şimdi hilekarlık öğretmiş olmayayım Bunlar namussuzluktur ya. Bu Allah'ın adına bir şerefsizliktir ya. Sen bu hile işi bu böyle hile mi olur ya? Mevla ne yapacak onları biliyor musun? Evet, sakın böyle bahanelerle yeminsiz de yapmayın. Hani ben yemin etmiyorum da bunu böyle bir. Olmaz ya. O kinayi bir şey, mecaz bir şey ne alakası var? adam sattığın arabadan kazanamayacak kesin yani ekmek var deyince kazanacaksın e, yalan oldu yani vallahi demesen de caiz değil e, yalan oldu olmaz yalan i̇bn Mesud radıyallahu gelen hadis-i şerifte Resulullah buyuru sallallahu te'ala ve sellem men halefe alâ yeminin fâcilatin liyekdu'a biyâ Ma lem bin müslimin lekkıyallâhu aleyhi bu yalan yeminler, şeyler, ekseri nerede oluyor? mahkemelerde oluyor, şahitliklerde oluyor efendim ve mal davalarında oluyor ee, bir insan bir Müslümanın malını kesip koparmak için yalan yere bile bile yemin edip de hani bu bunundu bu şunundu gibi emanet meselelerinde oluyor vesaire bunu yaparsa Allah'a kavuştuğunda Allah'ı kendisine gazaplı halde bulacakları. çok Allah Teala öfkeli olacak ona Celle onun için tabi ee, bu hususta çok hadisleri vardır. Yalan yemin hakkında çok âti kelime de vardır. Allah Teala ve teccaz hazretleri beş 5 kuruşluk mal için menfaat için veya ne içinse yalan yeminden bizi muhafaza eylesin. Çok yemin etmekten de muhafaza eylesin. Yeminleri korumayı nasıb eylesin. Muhfazu <gülüyor> imanikum <gülüyor> yeminlerinizi koruyun Allah buyuruyor. Çok yemine alışmak da yalan yemine kapıdır. Bu da iyi bir şey değildir. İcab ederse de yemin gerekebilir tabii ki İslam'da yeminin bahsi vardır. Bundan dolayıdır ki 54 farzımız bitmiştir. Allah hayırlı mübarek etsin. Biz biraz geç gideriz. Kaplumbağa mı, kurbağa gibi mi? ne dersen de sen dersler biter inşallah. Ölmeden hepsini bitiririz inşallah. şimdi şifa-i şerifi merak ediyorlar. Şifa-i şerif ne yapayım ne edeceğiz? Bakalım bakacağız inşallah bakacağız biter inşallah ama o da çok uzun bir kitaptır ama o bizim şeyimizdir abi. dersimizdir o bizim ya yani, inşallah ama yani bu işler kolay olmuyor bir çok zorluktan efendi hazretleri bile buyurdu dedim kafam karıştı şu oldu bu oldu dedi ki o zaman alır dedi birden toparlanmaz bak zaman alır hakikaten diye buyurduğu gibi oluyor yani meseleler tabi o bilmez mi onun için biz yine de bu kadar sohbetlerimiz, bir birlikteliğimiz Allah daim kılsın, Ay. Allah artırsın, Ay. amin. Allah artırsın ama bak Ramazan'da gelmezseniz var ya, <gülüyor> samimi söylüyorum Ramazan'dan sonra da işim yok, öyle bir şey yok. Niye bu ders yapıyoruz burada, neyse. Allah'ın Ramazan ibadet ayı gelmiş, git direkler arasına kanto seyret. Sultanahmet'te macun ye, Lan gel şuraya bir saat sohbetle sonra git Sultanahmet'te macun yersin, bana ne ya ya Ramazan'da sohbet bırakılır mı? Bizim millet tersine Ramazan'da gelmiyor ya. ya işte bilmem onu bilmem. Ben şimdi testiyi kırmadan tokatı vurayım da. Bu bu. Şimdi kardeşlerim Şaban kitabı çıkmadığından dergide ne kadar al? Dergide sınırlı bir yer var. Bu Şaban-ı Şerif'le ilgili bazı şeyleri tabii şey yapamadık. Ee, şimdi kaç gün daha var? On gün daha. Değil mi? Şaban-ı Şerif kitabı Bumbarek kitap geçen hafta da söyledim ama buradan 265. sayfeden sonra Şaban-ı Şerif'in ibadetleriyle ilgili, Şaban-ı Şerif'in 27. gece namazı var. Sayfa kaç? 268'de. 27'si günü olursa bir gece evveli 27. gece oluyor. Takvime bakın. Şaban-ı Şerif'in salih amelleri. Şaban-ı Şerif'te Kur'an okumak. Ya bir hafta kaldı bir şeyler okuyun da Peygamberimizin ayı sallallahu sellem. Bu bahis 270. Şaban ayında Salatü selam Allahu salli ala Muhammed ve ala alihi ve okuyalım. Allahümme Allah Sallive salli ve, ve sellim ve barik ve ala seyidina Muhammedin neviyil ummi el habibil -al, al kadri el azimil -cahi, -cahi, cahi ve ala alihi ve sahbihi. Al -al -al -al A'min. Amin. Bak burada 272'de bir hadis var. Allah Teala nurdan bir deniz yarattı, arşın altında. Orada bir melek yarattı, iki kanadı var. Kanadının biri doğuda, biri batıda. Başı arşın altında, ayakları 7 kat yerin tohumunda. Allah Allah Allah Şaban ayında salavat okursa, o meleğe Allah emrediyor, hayat ırmağına dal diyor. O melek, o kadar büyük melek hayat ırmağına dalıyor, o melek oradan çıkıyor, iki kanadını şöyle bir silkeliyor. O iki kanadına kadar? 18.000 <gülüyor> 18 bin alemi geçiyor. Ne gökler yerler. O iki kanadındaki her tüyden damlalar damlıyor. Allah o damlaların her birinden bir melek yaratıyor. Ya kurban oldum ol dediğim oluyor senin beni gibi değil. O meleğin işine Şaban ayında salavat okuyana kıyamete kadar affı için istiğfar ediyor. Lütfen dikkat edelim ölene kadar değil. Şaban bitene kadar değil. O kabirde yatarsın. Kaç yüz sene sonra belki mahşer olup çıkarsın. Şimdi dünyanın sonu yaklaştığı için öyle söylüyorum. Adamlar 7000 senedir yatan var. Kıyamete kadar istifare ediyor. Şaban benim ayımdır. Ey gidi kardeşim, sohbet haftada bir olmadığı için çok şey konuşamadık tabii işte. Ama ne yapalım? Olaylar öyle gelişiyor. Bu salavatları ihmal etmeyin. Şimdi burada bir salavat var. Bu Şaban kitabında, bu yeni baskıda 274. sayfede bu salavat-ı şerif ile amel edin inşallah. Bu salavat-ı şerifeyi bir mağaranın kapısına nakşedilmiş buluyor Abdülkadir Geylan Hazretleri 50.000 salavata denk görüyor Sonra Resulullah Efendimiz ile mana aleminde görüşüyor Soruyor Resulullah Sazen buyuruyor ki orası da eksik yazmış Bunu bir kere okusa 70.000 salavat o anda verilir Beş satır Beş satır mübarek Cuma gecesi 70.000 salavat kim okuyacak? Ha okuyor işte Burada Ahmet Rufa Hazretleri'nin bir salavatı var Aman ya rabbel alemin o da muazzam bir salavat-ı şerifedir. Her gün sabah namazından sonra hangi murat ve niyet için okunmaya devam edersen Allah'ın izniyle yerine gelir. Evet, 12 bin kere okusa rüyasında Resulullah'ı görür sallallahu teala aleyhi. Hangi sıkıntısı derdi olan 40 sabah devam ederse o iş biter 40 sabah. Bir kere bu salavatlar buradadır. Şaban-ı Şerifte zikir. Bakın Şaban-ı Şerifte bir zikir var diyemedim size hala. 20 gün geçti diyemedim ya sohbette vakit kalmıyor ya çok büyük bir zikir var onu beraber şimdi okuyalım da bari ne yapalım buyurun la ilahe illallah ve la nabudu illa iyyah muhlisine lehuddin ve levkerihel kafirun kim şaban da bunu söylese bin sene ibadet bin senelik günah olsa siliniyor kabrinden dolunay gibi yüzü parlak çıkıyor Allah indinde sıttıklar defterine kaydı geçiyor ya hocaefendi bu çok kolay e çok kolay da la ilahe illallah ne demek kardeşim gökleri yere alır aşağı burada bir zikir var 278. zaybede dergide de yazamadık yani mübarek bizim arkadaşta şunu yaz da ben de şey ettim tabi bir ay evvel de çıktığı için her şeyi insan kontrol edemiyor yani eee bu zikir kaldı bak On gününüz var. Her gün okuyun en az bir kere ya. E hoca şimdi beraber okuduk ya tamam da ya ne adamsınız. Bir kere yemekle doyuyorsunuz ya. On sonra yarın yine acıktım diyorsunuz on sonra. Evet Recep Şaban ayında istiğfar. Burada çok güzel istiğfarlar var. Öğlenden sonra okunan istiğfarlar var. Büyük bir istiğfar var. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ne kadar istiğfar edersen et. Bunu yaparsan kesin affolursun. Ve kesin isteğin hasıl olur. Bu istiğfar da uzun biraz. O da 200 80'ler 81 82 83'te bitiyor. hasta yazılmış. Şaban Şerifte zekat ve sadaka ile ilgili malumat ve hatime. Bunları da Şaban ayından size ulaştırmış oldum. Amel edebilenler için ne mutlu. Ben uzatamam. Siz buradan sırayla okursunuz Şaban kitabı size var. Şimdi önümüzde tabii Ramazan-ı Şerif giriyor. Ramazan-ı Şerif'in de çok önemli vazifeleri var, ibadetleri var. Ramazan-ı Şerif kitabı, şimdiden söylüyorum tabii bir sohbette buluşuruz ama, 420 sayfa bu, bu Ramazan-ı Şerif kitabı. Artık adam eline bunu alacak Ramazan'dan evvel, Ramazan bitene kadar kardeşim bununla hasbehal olacak. Çünkü bir aylık senin gösterge rehberindir yani bu. Ramazan-ı Şerif kitabı, bu da Allah'tan çıktı kitaplar işte Ramazan'dan evvel yetişti yani. Ne yapalım yani, çok geç kaldı ama e, bunlardan istifade edin, okuyun, okutun, hayrınıza hediye edin ondan sonra oruç kitabı E ben orucu zaten biliyorum ediyorum demeyin İlmihal nedir? Ha, farzdır ha, Talebul ilmi ferizzatun ala kulli müslüm ve müslüme Her müslümanın ilim tahsili farzdır Hangi ilim? Ha? İlmi hal İlmihal. İlmihal ne? İlmihal ne? ha hangi şey sana farsa onu öğrenmekte farz. İlmihalin farz olan ilmihal hangisi? Sen şimdi faziletli ameller pazartesi gecesinin namazının sevabı bunu bilmen farz mı? Değil. Ama beş vakit namaz farzsa namazın ilmihali farz oluyor. Oruç bu kadar oruç tutuyoruz. Tamam ama hangi oruç farz? Ramazan, Ramazan orucu var. Şimdi Ramazan orucu bu oruç risadesi. Bunda öyle ilimler bulursunuz ki öyle zannetmeyin. Ne, ne ilimler var? E 232 sahip. e Biliyorsan tamam soru-cevap yapalım. Soru-cevap yapalım. E o zaman okuman lazım. Hem de bir sene de unutuluyor her sene. Çünkü hacca giden hac ahdamını okuması farzdır. Hacca gidiyorsa o farz oluyor. Hac farz adama o hacci bilmesi de farz olmuyor. Ramazan geliyorsa oruç ile ilgili hükümleri bilmek. Farz oluyor. Ya hoca ben de zaten yemiyorsun, içmiyorsun, hanımına da yaklaşmıyorsun. Oruç oluyor. Ne bize 230 sayfa yazdın? E ben de bunu gazeteden yazmadım. Bu kadar ayet, hadis ve fıkıh var. Demek ki oruçla ilgili de malumat var. 230 değil ki. 2030'da malumat var fıkıhta. Ama herkesin başına gelecek en detaya kadar da yazamazdık. Genel şeyleri yazıyoruz bu kitaplarda. Bu oruç risalesinde sizlere arz ediliyor. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Lale Gül dergisi çıktı. He, bu sefer biraz erken çıktı. Mübarek olasın, her şey Ramazan diye çıktı. Allah hayırlı mübarek yapsın. Çok ilimlerle çıktı. Sonundaki ibadetleri, vazifeleri, duaları, inşallah okursunuz, amel edersiniz, istifade edersiniz efendim. E, teravih namazının zikirleri de yazıldı. Onlarla da amel edersiniz. Ben umreyle ilgili yazdım. Resimler de koydum. Umre'deki ziyaretlerle ilgili çok güzel şeyler var. Efendim, resimler var Umre'den, sohbetlerden, Cennetül Maala'dan, Mekke mezarlığından, Medine mezarlığından, Ayşe annemizin direğinin neresi olduğundan, Mültezem neresi, Mültezem'in resimdeki yerinden, Müstecar neresi, Müstecar'ın yerinden. Efendim, öyle güzel şeyler. El-Bakı mezarlığı, Ehlibeyt kabirleri, ziyaretler bizim kendimizin bulunduğumuz, kendimiz olmasa da ziyaretlerle ilgili ee, mekke Medine ilgili gerçekten hakikaten çok fazla bilgi edinebileceğiniz oraların ziyaretleriyle ve faziletleriyle ilgili e, ilimler bulacaksınız inşallah. Dergiye sahip çıkın. Efendim her tarafa ulaştıralım. Allah hayırlı muratlarımıza nail eylesin. E, duamızı yapalım. Amin. Sübhane Rabbiyel Ali'yle Alev Rabbil Salatu ve ala Seyyidil Muhammed Muhammedin ala alihi Allahümme nâsaluke el-cenneh na'udibike minel-nar Allahümme nâsaluke rıddâke vel-cenneh na'udibike mis-şehhatike vel-nar Allahümme nânesaluke el-cenneh ve mâ qarrab min kavli mu'men na'udibike minel-nar ve mâ min kavli mu'men Allahümme nâsaluke min hayrı mâ seheleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem na ve na'udibike mis Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel müste'an ve فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ اِلَّا بِللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin Sen yoğun bakımda olan hastalara acil şifalar ihsan edin. Sıkıntıları olanlara acil ferahlar ihsan edin. Ya Rabbi sen çarşafa girenlere çok sabırlar, sebatlar ihsan edin. Ya Rabbi sen ehli sünnete uyanlar, şerata sünnete uyanlara çok sebatlar, istikametler Amin. nasip edin. Ya Rabbi yeni iş kuranlara sen hayırlı işler nasip eylim. Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip et. Allah'ım zinadan, işkiden, kumardan, faizden, haramlardan muhafaza et. Allah'ım ibadet, taat, sevgililerini kalplerimize ilka eyle. Allah'ım haramların sevgilerini, şehvetlerini kalplerimizden ihraç eyle. Allah'ım bizden evvel ölenlere gargayı garg rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Mustafa Çakır, Fidan, Sürmen, Fatma Paşa'nın, Necibe Güler buraya isimleri gelenlerden, vefat edenlerden, bildiğimiz, bilmediğimiz cemaatlerimizden, bizi dinleyenlerden, bizi Allah için sevenlerden Sohbetimize gelenlerden Kimler vefat ettilerse bu geçenden bu yana kadar Bugüne kadar Ya Rabbi sen onlara rahmet eyle, kabirlerini nur eyle Azapları varsa mübarek Şaban'a hürmetine defuraf ile ya Rabbi Amin. Amin Ya Rabbel e Alem Ruhler için bir şahadet hediye buyurun <Sessizlik> <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah Ve <Sessizlik> eşhedü enne Muhammed'in <Sessizlik> Abedühü Resûlü Şehadetlerimizden hasıl olan Sevapları, dağlar, emsali rahmetler halinde kabirlerine idkâle eyle. Amin. Ya Rabbi sen Şaban ayımızın mübarek eyle. Bize hayırlı şahit ve şefaatçi ile Ramazan-ı hayırla ulaşmak nasip eyle. Sıhhatle, afiyetle, ibadetle, kuvvetle, zikirle, şükürle kavuşmak nasip eyle. Amin. Allahümme bariklenâ fi recebe ve Şaban ve bellighnâ Ramazan. Amin. Şuraya gelen, uzaktan, yakından dinleyenleri ne dilek tuttularsa, ne hayırlı muratları varsa Allah'ım hayırla ihsan eyle, umduklarımıza nail eyle, şerlerden emin eyle, İslam üzere yaşayıp ölmek nasip eyle, ağır zaman fitnelerinden muhafaza eyle, Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle, bir an evvel eli i sünneti hakim eyle, dünyanın her yerinde eli i sünneti aziz eyle, ehl-i bidat-i zelil eyle, amin diyen dillerine harca hemden eyle, amin. Amin amin bi ve evet, yasin. ve sallallâhu teâlâ seyyidina mevlânâ muhammedin ve alâ âliye sahibin teslimin kesîrân isimleri geçen Ha bir de şunu diyelim bu on dört secdeler sabahları cemaat azalmış diyorlar işte e, hakikaten çok büyük bir fazilettir Cuma sabahı namazların en eftalidir on dört secde de yapılıyor burada ne niyetli yapılırsa o niyet hasıl oluyor İnşallah Ramazan-ı Şerif'in cumalarında da artık önümüzde Ramazan geliyor. Secdelere devam edelim inşallah. Ben de niyet edeyim inşallah. Niyet edelim, sıkıntılarımız var, o secdelerde büyük faziletler var. Cuma sabahının af olmadan çıkan yok yani. Öyle hadis-i şerifler var. Haftanın en faziletli beş vakit namaz içinde, cuma gününün sabah namazıdır. Cuma namazı başka zaten. Haftanın beş vakit içindeki en fazilet namaz Cuma'nın sabah namazı yani yarınki sabah namazıdır. Burada müşahit olanlar da 14 secdeye devam etsinler. Ramazan-ı Şerif'te de özel ilanlar ederiz. Amin. Allah devam versin. Ya Rabbim uyandırsın. Amin. Rabbim ibadete, zikrine, şükne karşı bize kuvvet versin. Amin. İlaçullahin nebi mali ve sa'ma ve ruhu fenn. Ve ve cemaat-i hazirin. İsimleri okunan bu cemaatlerimizde ervah-ı Fatih Kapattım. Şimdi kardeşlerim bir şey duyuracağım, iki şey duyuracağım, bir dakika sabır. Birincisi Ahmet Yesevi Derneği'nin ihtiyaçları ve bu hizmetlerin burada devamı için makbuz mukabilinde dernek yardım istiyor.